Velhamdülillah ve salatu vesselamu'la Resulillah. Bir gün okyanusta yol alan bir gemi kaza geçiriyor ve sulara gömülüyor. Gemiden tek bir kişi sağ kurtuluyor. Dalgalar bu adamı küçük ıssız bir adaya kadar sürüklüyor. Adam ilk günler kendisini kurtarması için... Allah-u Teala'ya yalvarıyor ve bir yardım gelir, buradan kurtulurum umuduyla ufka bakıyor. Ama ne gelen oluyor ne de giden. Daha sonra rüzgardan ve yağmurdan ya da vahşi hayvanlardan korunmak için ağaç dallarından ve yapraklarından bir kulübe inşa ediyor. Sahilde bulduğu gemiden arda kalan konser ve pusula gibi eşyaları kulübeye koyuyor. Günler hep aynı şekilde geçiyor bir ümitle. Balık avlıyor, pişiriyor, yiyor ve yine ufku gözlemliyor. Bir yandan da Allahu Teala'ya dua ediyor. Bir gün belki tatlı su bulabilirim diye yine yola koyulmuş. Döndüğünde birden ne görsün? Bin bir emekle yaptığı ve tek tutunduğu dal olan o tahta kulübesi alevler içinde cayır cayır yanıyor. Eyvah! Başına gelebilecek en kötü şey elbette. Keder ve öfke içinde dona kalıyor adam. Artık bu ıssız adada başını sokabileceği bir kulübesi bile yok. O adam üzüntüyle öyle kederli şeyler söyledi ki ağzından da kaçıverdi. Allah'ım bunu bana nasıl yaptın diye feryat etti. O geceyi üzüntü ve keder içinde geçirdi. Acaba ne yapacaktı? O kadar dua ettiği halde bu olayı başına getirmesinden dolayı Allahu Teala'ya sitemler etti. Ertesi sabah oldu. Gözünü açtı. Adaya yaklaşmakta olan bir gemi gördü. Acaba hayal miydi? Hayır, hayır. Hatta geminin düdüğü de geliyordu kulağına. Onu kurtarmaya geliyorlardı. Nihayet şöyle küçük bir filikayla onun yanına geldiler. Gözyaşlarıyla, sevinçle onlara sarıldı. ''Siz benim burada olduğumu nereden anladınız, nereden bildiniz?'' Cevap hem onu şaşırttı hem de çok utandırdı. Dün dedi, dün dumanlar gördük. Dumanın geldiği yeri takip ettik. Yani sizin dumanla verdiğiniz işaret üzerine geldik. Tevbe etti adam. Ya Rabbi affeyle. Bu hikayeden alacağımız bir ders var hem de çok ibretlik. Yangını kötü algıladık. O adam da öyle algıladı. Ama eğer o yangın olmasaydı duman olmayacak ve kurtulamayacaktı. Demek ki her şey bizim bildiğimiz şekilde olmuyor. Bizim hoşlanmadığımız bir şey bazen bizim iyiliğimize gelebiliyor. Ya da hep bize olmasını istediğimiz, başımıza gelsin dediğimiz şey, çok istediğimiz şey, kötülüğümüze de sebep olabiliyor. Bugün hayır ve şer mevzusunu sizlerle bir beyin cümnastiğinde paylaşalım istiyorum. Her şeyde hayır var mıdır? İlk önce onunla başlayalım. Bir yanlış anlama var. Her şey, şerde her şey değil, her şerde, Hayır var mıdır? Hayır. Bundan ne kastediyoruz aslında? O onunla alakalı mesela bir günah mevzusu var diyelim. Günah işlemeyi bu sözün içerisine dahil edemeyiz. Çünkü günah işlemenin bir hayır içermesi söz konusu değildir. Pisliğin içerisinde temiz şey barınmaz. Ama bir insanın başına bir kaza gelmiştir, bir günah işlemiştir, o günahtan sonra tevbe etmiştir, o yaşadığı olay belki birinin ölümüne tanıklık etmiştir, belki iflas etmiştir, belki çok çalıştığı bir üniversite sınavına kazanamamıştır girdiği halde gibi, bu olaylardan sonra gelişen kaza ve kadere bu gözle bakabilir miyiz, bunda sıkıntı yok. ...bilmediğimiz hayırlar olabilir ama her şerde veya her şeyde hayır var mıdır derseniz günah olmaması garantisiyle yoktur diyeceğiz. İçinde günah yani haram işlenen bir şey olmadığınca evet bilmediğimiz birçok hayırlar aranabiliriz. Çünkü öbür türlü günah işlemek hayırlıdır anlamı çıkar. Allah korusun bu bizi çok tehlikeli yerlere götürebilir. Yani şeytan hepimizin ortak düşmanı. Şeytan bir insanı kandırdı diyelim. Zina yaptırdı veya gasp, hırsızlık yaptırdı. Adam öldüttürdü. Biz bunda da bir hayır var dersek bu sefer şeytanın da sanki hayırlı bir iş yaptığını söylemiş oluruz. Bu bizi bayağı sıkıntıya götürür. O yüzden her şeyde veya şer olarak gördüğümüz her ne olay olursa olsun bizim için illaki hayırlıdır demeyeceğiz günah olmadıktan sonra. Bunu paylaştıktan sonra hayır ve şerri anlamaya devam edelim. Kardeşlerim bugün başımıza maddi sıkıntılar geldiği zaman nasıl cebimizdekinin değerini daha iyi bilmeye çalışıyoruz, bazı pişmanlıklar yaşıyoruz... Keşke bunu yapmasaydım. Keşke şu e, ödemeyi vaktinde yapsaydım. Bunu şuraya ayırsaydım. Veya pişman oluruz bunu niye aldım diye. Çünkü para bizim için çok kıymetli biliyoruz. Bazen bu para bizi öyle yerlere götürüyor ki sanki başkasının rızkını alacağız gibi hissediyoruz. Mesela taksi şoförleri kardeşlerim hepsinden bahsetmiyorum. Yüz metre ileride bir yolcu var el kaldırmış taksiye yan yana iki taksi geliyor o onu geçmeye çalışıyor o onu geçmeye çalışıyor vesaire peki normalde bizim daha hızlı gitmemiz veya diyelim bizim önümüzde bir taksi var o arkadaşımızın belki nasibi olacak o ben onu geçtiğim zaman onun nasibini almış oluyor muyum bunu alimlerimiz hayır almıyorsun diyorlar çünkü rızık sana yazıldıysa döner dolaşır seni mutlaka bulur ve kimse başkasının rızkını yiyemez diyorlar. Aynen ölüm gibi. Size ölüm gelecekse dünyanın en kuvvetli orduları, en güvenlikli binaları, koca koca duvarların, çelik betonların içinde de siz korunaklı bir yer olduğuna <gülüyor> iddia etseniz de ölürsünüz. Ya da tam tersine, istediğiniz kadar sağlıklı olun, Hiçbir probleminiz olmasın, o anda vücudunuzdaki bir hücrenin değişimiyle beraber çoğalmasıyla dakikalar içinde de ölebiliriz. Kardeşlerim, bazen başımıza öyle olaylar gelir ki, adeta şeytanın da kulağımıza fısıldamasıyla beraber sanki dayanamayacağımız bir hale geldiğimizi hissederiz ve birçok senaryo kurmaya başlarız. Bize göre olmasını istemediğimiz, şer olarak gördüğümüz bir olay olsun bu, aslında sabretmek ve sonunda nelerle karşılaşacağımızı bilmek yerine acele ederiz. Neden bu böyle oldu, şöyle oldu demeye başlarız. Halbuki biraz beklesek, belki başka kapılar açılacak bize. Bazen yine bunun aksi e, istikametinde düşünelim, ne güzel ya işte şu okulu kazandım veya buradan şu kadar para geldi. Hiç düşünmediğim bir şeydi. Veya yıllardır oturmak istediğim o mevkiye gittim. Orada en sonunda bir evim oldu. Şöyle şöyle odaları olan bir evim oldu. Bu da dışarıdan bakıldığı zaman ne kadar mutlu eden olaylar bizi ama mutsuz olabiliyoruz. Yani bizim için mutluluk veren her neyse başımıza gelen belki hoşumuza gitmeyecek ileride ya da bizi üzecek onu bilmiyoruz. Bu durum Bakara suresinde şöyle aktarılıyor 216. ayet. Mealen olur ki siz bir şeyden hoşlanmazsanız halbuki o hakkınızda bir hayırdır. ...ve olur ki... ...bir şeyi seversiniz... ...halbuki hakkınızda... ...o bir şerdir. Kardeşlerim... ...amentü'yü biliyoruz. Amentü'de yani... ...iman etmemiz gerekenler... ...içerisinde... ...her Müslüman... ...kadere, hayır ve şerrin... ...Allah'tan olduğuna inanır. Yani... Her şeyi yaratan alemleri bunun içerisine galaksileri takım yıldızlarını okyanusların dibini her şeyi içine katın. Alemlerin yaratıcısı olan Allahu Teala hayrı da şerr'i de yaratandır. Çünkü alemde her şey onun iradesiyle, onun kudretiyle, onun takdiriyle olur. Ondan başka gerçek mülk ve kudret sahibi ya da bu böyle olmalı şu şöyle olmalı diye emir verme yetkisi kimsenin yoktur. Allahu Teala'nın hayra rızası olup şerre, kötülüğe rızasının olmadığını da her Müslüman bilir. Ve bir seçenek sunulmuştur cüzi irademizle. Eğer hayrı seçersek mükafat alırız Şerri seçersek de Allah korusun ceza görürüz. Aslında alimlerimiz çok güzel bir izah getirmişler buna. Tam da konumuzla alakalı. Şöyle buyuruyorlar. Kötülüğün aldahtan olması, bir kulun yapacağı işin meydana gelmesi için Allah'ın tekvini iradesinin ve yaratmasının devreye girmesi demek. Yani bu şudur. Allah-u Teala kötülüğü yaratmış, o zaman kötülüğü de seviyor. Bundan razı mıdır? Hayır. Allah-u Teala şerri emretmez ve bu konuda hoşnut olmaz. Sadece seçim hakkı vardır. E zaten bu hakkı bize vermeseydi, kötülük olmasaydı, cennete ne lüzum vardı? Ya da tam tersine başka bir bakış açısıyla o zaman melek olmamız gerekiyordu öyle sınav, imtihan olması için doğru ve yanlışın, iyinin kötünün olması gerekiyor. Allahu Teala'nın takdirinin her zaman kul için en hayırlı seçim olduğu vurgulanır. Az önce sizlerle paylaştığımız Bakara Suresi'nin o 216. ayetinde buyrulduğu gibi ne hayırlı ne şer biz tam olarak bilmiyoruz. Böyle bakacağız. Hoşumuza gitsin veya gitmesin. Her mevzuyu Allahü Teala'nın ihtiyar buyurduğu şey hayırdır diye değerlendireceğiz. Onun yaptığı her şeyden hoşnut dolmaya güvenmeye çalışacağız. Zaten başka bir seçenemiz de yok. Ne kadar imtihanlar bol gelirse gelsin. Bir gemi fırtınaya tabi tutulduğunda sağa sola nasıl yalpalıyor bir sağa gidiyor bir sola gidiyor. İmtihanları da böyle düşünelim. Biz bunu sabırla karşılamak durumundayız. Ve bir gün bu da geçecek diye düşünmek zorundayız. Evet öncekiler geçmedi mi? Buna benzer imtihanlar yaşamadım mı? Veya ben yaşamamış olabilirim. İlk defa tecrübe ediyor olabilirim. Ama etrafımdaki insanlar buna benzer şeyleri, acıları, gözyaşlarını, kayıpları, kazaları, parasızlığı, hastalığı yaşadılar mı? Yaşadılar. Peki bunlardan sonra hayatlarına devam edenler oldu mu? Oldu. Elhamdülillah bu da geçecek. Bugün eğer maddi sıkıntım varsa beni gören Rabbim Celle Celaluhu vardır bana verdiği, benim farkımda olmadığım birçok nimet vardır üzerimde, bu yönde imtihandayım ama bundan sonra, mesela işsizim, parasızım, iş bulamayacağımın bir garantisi var mı? Hayır. Ben ne yapacağım? Koşturacağım. Helal kazancın peşinde. Dua Eksik etmeyeceğim. Bir yandan da iş arayacağım. Kardeşlerim, bizler her zaman... İyilik için çalışan, iyiliklerle karşılaşmayı ümit eden insanlarız, Müslümanız. Bizim başımıza bir olay geldiği zaman sadece bir taraftan bunu değerlendirmeyiz. Bir dakika, bunun arkasında ne var acaba diye düşünürüz. Bir örnek vereyim size. Çok dikkat ettiğiniz halde malınıza bir zarar geldiği... Evet bunu dışarıdan baktığımız zaman o mala bir zarar geldi, bir sebep olması lazım. Koltuğunuz yandığı zaman ona bir ateş tutuşturulması lazım değil mi? Veya arabanıza bir, bir zarar geldi, kaza yaptınız. Ya sizin bir yere vurmanız veya birilerinin size vurması veya aracınıza Allah korusun bir ağacın devrilmesi lazım. Bir sebepler zinciri var. O olay başımıza geliyor. Peki bu olay benim için... Sadece gördüğümden mi ibaret? Bu benim için bir mesaj olabilir mi diye düşünen insanlardır Müslümanlar. Evet koltuğum yandı, arabama bir şey oldu, evimde şöyle oldu, perde şöyle oldu ama, işin aması, bunun altında bir hikmet var mı? Bu bana bir mesaj olabilir mi? Son zamanlarda düşünmem gereken ama kafa yormadığım bir şeyler oldu mu gibi gibi gibi bunu uzatabiliriz. Müslüman bunları da düşünür. Yani işin diğer yönlerini de aklına getirir. Çünkü bizim hoşlanmadığımız bir şeyde hayır olabiliyor. Genç kız bir oğlanı seviyor. Diyelim ki helal daire içerisinde görüşüldü. Her şey dinimize uygun bir şekilde gerçekleşti. Aileler birbirleriyle görüştüler. Çok güzel devam ediyor. Tam evlilik tarihi belirlenecek. Veya aile arasında bir nişan olacak şu bu vesaire. Bir an geliyor ve bir telefon konuşmasında farklı sebeplerden dolayı iş olmuyor. Dışarıdan baktığımız zaman o arabaya, koltuğumuza, perdemize bir zarar geldi dedik veya canımıza. Onun gibi bizi yaralıyor ilk bakışta. Tam kalbin hızlı atmaya başladığı zamanlar, ama olmuyor. Bu sefer hemen şeytan da devreye giriyor. Bu niye öyle olmadı? Kısmetin mi bağlandı? Bana büyü mü yapıldı? O karşı taraf şöyleydi böyleydi de bu böyle olduydu. Şu şöyle oldu. Aslında olanda hayır var diyeceğiz. Hani hayır ve şerri konuşuyoruz ya elimizden geleni yaptık mı yaptık. O veya bu şekilde sevdiğim kız veya gönül verdiğim delikanlı. Koca adayı, hanım adayı. Bir şekilde olmadı. Haa yapmam gereken şu. Eldikini yaptım. Benim yapmam gereken ya Rabbi, ne olur. Hakkımda hayırlı bir hanım, hakkımda hayırlı bir koca nasip eyle. Çocuk istedik mesela. Etrafta akrabalarımızın çocuklarını seviyorduk. Ya bir çocuk olsa da şöyle. Bir kedi görsem bile kalbim küt küt atıyor da. Bir evladım olsa, iki sene oldu, üç sene oldu, ı -ı. takdir edilmedi size. Bu sefer ne yaptık? Yine şeytan devreye girdi. Kesin şunda bir sorun var, bunda bir sorun var. Dualarım kabul olmuyor, şöyle oldu, böyle oldu dedik. Ama neyi düşünmemedik? Yahu belki de hayırlı olan buydu. Bugün etrafınızda o kadar tecavüzcüyü, Hırsızı, kumarbazı, teröristi görüyorsunuz. Allahü Teala hidayet buyursun. Zaten varsa alınlarında onu yaşayacaklar ve tövbe edecekler. Ama ben bunları engelleyebilir miyim? Hayır. Benim evladımın da Allah korusun. Terörist olma imkanı var mı? Benim evladımın da. Yahu bir ölse de kurtulsak dünya... Bir tane tehlikeli mahluktan, zararlı adamdan kurtulsa denilen bir adam veya bir kadın olma ihtimali var mı? Benim evladımın, kızımın veya oğlumun, ben öldükten, toprağa girdikten, sorgu, sual, şu, bu, tam o esnada. Sen nasıl bir evlat yetiştirdin denme ihtimali var mı? Ve maalesef. Kızımın veya oğlumun kabirde üç tane şey bize bir Allah'ın izniyle fayda verebiliyordu. Neydi o? Hayırlı bir ilim. İkincisi bir e, müessese, bir çeşme, bir cami, mescit her neyse insanların yararına yaptığım bir şey var mı? Sürekli devam edecek olan bir sadaka, sadaka-i çağrıya yok. Bir de evlat. Bu üçünü de bana kapattıran bir evladım olabilir mi? Hayırsız bir evladım olabilir mi? Evet. Demek ki ne yapacağım? Öyle evladım olmasındansa hiç olmaması daha iyi. Yarabbi sen ne olur hayırlısını ver diye dua edeceğiz. Bizim yaptığımız yanlışlardan bir tanesi bu değerli kardeşlerim. Evlenirken de çocuk sevgisi bize üstün geliyor. Çocuk isterken de araba almak için veya ev almak için, veya memleket değiştirmek için, ne istiyorsak artık, hayırlısını istememiz gerekiyor. Kardeşlerim, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Müslim'de geçen bir hadis-i şerifte, şöyle buyuruyorlar, Sizden her biriniz, başka değil, ancak aziz ve celil olan, Allah tarafından bağışlanacağı ümidiyle ölsün. Ümidi hiçbir zaman yitirmememiz gerekiyor. Müslümanlar Allahu Teala hakkında suizanda değil zanda bulunan insanlardır. Allahu Teala kullarının kötülüğünü istemez. Tam tersine kullarını affetmek ister. Onları güzelliklerle buluşturmak için fırsatlar yaratır. Biz hep hüsnü da bulunacağız. Rabbimizi bizi affedeceğine ümit ederek yalvaracağız. Ki bunun sonuçlarını alabilelim. Bizler hayır ve şerri sadece seçenek babında düşünelim. Genel bir kader anlayışımız var. Her Müslümanda olması gereken... Bunun bir alt dalı olarak da hayır ve şerri hayatımıza tatbik etmemiz gerekiyor. Yani her kötü gördüğümüzde hayır tarafını araştırmak, biraz nefsimizi sorgulamak, bol bol tevbe istiğfar etmek, benim hatalarım ne oluş son zamanlarda diye bir öz eleştiri yapmamız lazım. Bu her birimizin yapması gereken. Şöyle bir Soruyla karşı karşıya kalabilirsiniz. Nefsinizden gelebilir bu. Allah kötülüğü niye yarattı? Madem ben bundan hesaba çekileceğim, niye o zaman yaratıldı? Birincisi, neden ve niye ve niçin konularını Allahü Teala için sormamız uygun değil. Şöyle ki, bu soruya cevap vermeden önce söyleyeyim. Siz yanıma gelirsiniz veya e-posta yolluyorsunuz ya, bir şekilde telefonla konuştuk. İbrahim abi veya İbrahim kardeşim. Buyurun. Şu şu konularda senin radyo programını beğenmiyorum. Peki. Şu konularda haksızsın. Bu konuda yanlış bir şey söyledin. Şu konularda da şöyle yanlışın var diyebilirsiniz. Ve bana sorabilirsin. Neden böyle yaptın? Niçin böyle yaptın diye. Çünkü benim gibi bir insansın. Aynı beyne sahibiz. Benden daha akıllı olabilirsin. Tamam mı? Ama yaradılışımız aynı. Lakin bana istediğini söyleyebilsen de Allahu Teala hakkında niye böyle yapmış? Böyle yapması olmaz mıydı haşa? Soruları akılla bağdaşmayan sorulardır. Ama ağızdan çıkar. Allah şerri neden yarattı? Niye yarattı? Niçin yarattı sorularına muhatap olursanız eğer şöyle düşünebiliriz. Kardeşlerim allah Teala canlı ölüden, iyi kötüden ve kötülük iyilikten ayırt edilsin diye yarattı. Tüm zıtlıklarıyla bizler diğerlerini görüyoruz. Kocaman dediğimiz zaman küçücük aklımıza geldiği için uzun boylu dediğimizde Nasıl biliyorum uzun boylu olduğunu, kısa boylu o olan birilerini bildiğim için. Kötülüğü biliyorum, kötülüğü yapmamaya çalışıp tam tersi iyiliğe gidiyorum ama kötü olmazsa örneğim hangisi olacaktı. Yani bize iyi ve kötü şeylerden korunma yollarını Allahü Teala gösterdi mi gösterdi. Kur'an-ı Kerim'de defalarca bunlar tekrar edildi mi edildi. 7 yaşındaki bir çocuğun anlayabileceği şekilde mi Kur'an-ı Kerim? Şunu yapma bunu yapma. Ortalama bir zekaye sahip bir çocuk bunu anlayabiliyor mu? Peki. Hatta 7 yaşındaki bir çocuk bütün emirlere uyabilir mi? Hem oruç tutabilir hem de namaz kılabilir mi? Evet. Yani 7 yaşındaki bir çocuğun kız ve erkeğin yaşayabileceği bir dine sahibiz. Şimdi buradan devam edelim. İyi ve kötü olacak ki uzun kısa olacak, geniş dar olacak, beyaz siyah olacak ki biz bir şeyleri bileceğiz. Mevlamız Celle Celaluhu dünyaya imtihan olarak bizi gönderdi. Bizim anlayamadığımız birçok şey daha var. Belki kainat sona erdikten, kıyamet koptuktan sonra anlaşılacak birçok şey. O yüzden neden, niçin, niyeleri... Çok fazla kullanmayalım dinimizle alakalı. Şöyle bitirelim bu mevzuyu. Her şeyin bir hikmeti var. Daha sonra belki anlaşılacak veya ahirete bırakılacak. Ama şer konusunda Allahu Teala'nın muradının olmadığını ve kulunda şerri seçen kuluna rızasının olmadığını bileceğiz. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Şöyle buyuruyorlar, bir kişi kaderin, hayrın ve şerrin Allah'tan olduğuna inanmadıkça mümin sayılmaz. Tirmizi'de geçen bir hadisi şeriftir. Yani işin aslı şu değerli kardeşlerim, bizim elimizde öyle bakmayın birbirimize hava atmaya çalıştığımıza bazen nefsimize yenilik e, bunu ben yaptım, ben başardım. Ya ben ne kadar iyi bir kadınım, iyi bir adamım falan. Ne kadar güçlüyüm, kuvvetliyim. Ne kadar bunları biz söylesek de elimizde bir güç ve kudret yok. Güç ve kudret sadece Allahu Teala'ya ait. Ne kadar komiiz, değil mi? Bu koca koca dağları ben yarattım, haşa dercesine asılıyoruz kasılıyoruz böyle ama bir nefessiz kaldığımız zaman gırtlağımıza yapıştığı zaman bir toz zerresi gözümüzle göremiyoruz kalıyoruz insan yemek yerken bu oluyor muz yerken boğazınıza kaçıyor şeker yutarken çocuklar dikkat etmiyor pat nefes borusuna ve bu oluyorlar bunlar yaşamıyor muyuz güç ve kuvvetin aslı bizde değil. O yüzden bizi yaratan, her şeyi yaratan Allahu Teala. Sadece yaptığımızı zannediyoruz ve niyetlerle yargılanıyoruz. Niyetimiz ne? Bir insanın niyeti çok önemli. Hayrı mı istiyoruz biz yoksa şerre mi gidiyoruz? Kardeşlerim, Şer karşısında başına bir olay istemediği bir olay geldiğinde öfkelenen, tabiri caizse deliye dönen insanlar da var. Dinden, imandan çıkan, hatta intihar eden, katil olan insanlar var. Gördüklerine sadece inanan, şükretmeyi unutan, olayların dış görünüşüne, sebeplere sadece takılanlar var. Ama kader anlayışı çok önemlidir. Kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmak konusunda çok önemli bir dönüm noktasındayız. Bugün etrafınızda insanlara sorun, imanın şartlarını biliyor musun diye, tabii altı hemen başlıyoruz, 1-2-3 çocukluktan beri. 5'ine karşı bir itiraz yoktu ama maalesef son yıllarda Buna da inkarın geldiğini görüyoruz. Zaten amaç şu. evvela peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'i aradan çıkarmak. Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem siz bir Kur'an, bir din ortaya koymak. Hadisler şöyle böyle demek. İkinci planda Sünnet-i Seniyeyi Ortadan kaldırdıktan sonra bu sefer Kur'an-ı Kerim'le oynayacaklar demiştik size. Ya oynayacaklar derken Allah-u Teala'nın kitabıyla kimse boy ölçemeyecek ve kıyamete kadar korunacaktır, değiştirilmeyecektir ayrı. Ama o insanların sığ beyinlerinin düşüncelerini söylüyorum. Kur'an-ı Kerim'le oynamaya başlayacaklar. Bugün bazılarının, rafizilerin söylediği gibi şurası eksiktir. 15 sayfa fazladan eklenmiştir haşa gibi şeyler var ya ondan bahsediyorum. Şimdi ne diyecekler? İman şartlarıyla oynamaya başladılar. Yok efendim 6 değildir 5'tir. Milyarlarca Müslüman bugüne kadar ölen bugün yaşayanları bir toplasak sadece son 20-30 yılda çıkan birileri kendilerinin bu konuda en uygun görüşü hissettiğini söylüyorlar sanki kendilerine bir efendim, vahiy gelmiş gibi maalesef. Beşine itiraz yok. Ama kadere, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanma hususunda çok büyük sıkıntılar var. Hep itiraz bu konuda. Çoğu kişinin dine karşı olan o olumsuz tavrında da ana sebep yine budur. Kaderdir, hayır ve şerrin Allah'tan geldiğine inanmama kaynaklıdır. Bugün Felsefeler birbirini götürüyor, her kafadan bir ses çıkıyor, videolar YouTube'da milyonlarca tıklanıyor, kimin ne olduğu belli değil, ilmi var mı, yok mu, ne amaçla konuşuyor, anlattıkları doğru mu, bazı hadislerden veya ayetlerden bahsediyor, bunlar gerçekten doğru mu? Çünkü karşıdaki insan ezbere Kur'an-ı Kerim'in her ayetini veya hadis ilmine vakıf olacak diye bir şey yok. Böyle bir zamanda yaşıyoruz. Herkes bir şeyler yazıyor, çiziyor, söylüyor. Garip garip şeyler var. Gruplar ortaya çıkıyor. İşte hastalık buradan çıkıyor arkadaşlar. Öyle bir allah Teala'nın karşısında ben merkezli gidişat var ki mesela kaderiyeciler Allahü u Teala kullarına karşı her zaman lütufkar oldular, bazıları şunu anlatıyor. Benim şu anda yaptığım bir kötülük varsa, bu kötülüğü Allahü Teala yarattığı için benim bir suçum yok diyor, aradan kaçmaya çalışıyor. Ben bir hırsızlık yaptım veya e, ailevi yani hanımın kocanın arasında yaşanan durumlar var mesela, birbirlerine sadakatli davranmaları lazım. Bir kötülük yaptı, bir şey oldu. E bu benim kaderimde varmış diyor. Bu büyük bir yanlıştır. İnsanın o imtihan sırrını aradan çekip çöpe atmaktır. Sadece et, kas ve kemikten ibaretsiniz o zaman. Madem Allahu Teala her yapacağınızı, yüzde yüz her hal ve hareketinizi kendisinin istediği gibi yaptırıyorsa... O zaman imtihana ne gerek vardı ki cennet cehenneme? Bizim de bir payımızın olması lazım. İşte o pay iyinin ve kötünün olmasıyla olur. Ben kötüyü de göreceğim, iyiyi de bileceğim ki aradan hangisini seçeceğim ona göre değerlendirileceğim. Ha Allahu Teala benim hangisini seçeceğimi ilme ezelisinde biliyor muydu? Biliyordu zaten. Ama benim de bir payım var. Büyüklerimizin çok güzel bir sözü var ya, kendim ettim kendim buldum ya o boşuna söylenmemiş işte. Bu ve buna benzer çok sapıkça yollar vardır. Bunu iyi bir şekilde değerlendirmek lazım. Bunların çok çok çok örnekleri var ama çok fazla vaktimiz yok. Şimdi bu dünyada kötü olarak görülen şeylerin altında, bizim belki ahiretimizde kurtuluşa, ebedi mutluluğa vesile olacak çok büyük hayırlar bulunabilir. O açıdan kötü olarak gördüklerimiz, bu başa gelen kötü şeylerden geri şekilde yararlanmamaktır. İbret almamaktır. Başımıza bir şey geliyorsa, hoşumuza gitmeyen bir olayla karşılaştık. Evet, Allahu Teâlâ'nın izniyle, yaratmasıyla meydana geliyor, evet doğru. Ama, İlahi bir kurala, sünnetullah'a dayanan bir nedeni var bunun. Allahu Teala bela ve musibetleri yaptığımız o kötü şeylerle karşı veriyor. Başımıza gelen her musibet işlediğimiz günahlar nedeniyle oluyor, hatta günahlarımızın çoğunu sildiği halde. Yeri kalanlarda bizim bu imtihanları yaşamamıza vesile oluyor. Bize iyilik de gelse Allahu Teala'dandır. Ama kötülük geldiği zaman bu nefsimizden dolayıdır diye düşünmemiz lazım. Yani böyle bir bela geldi başımıza, musibet geldi. Hemen bir geçmişimizi değerlendirmemiz lazım. Bir dakika ben ne yaptım, ne ettim? Biraz tevbe, hele olursa tadından yenmez bir gözyaşı. Hemen sığınmamız lazım. Ama şeytan da bu sularda dolanıyor. Böyle sorular aklımıza geldiği zaman hemen isyan etmeyi ortaya koyuyor. Aklınıza buna benzer sorular geldiği zaman bir estağfirullah deyin. Ve Allahu Teala kadar kimsenin adaletli olamayacağını düşünün. Efendim engelli insanlar vardı. Tek gözü olmayan, ayağı olmayan insanlar var. Veya daha sonra bunlardan bu uzullardan bir tanesini kaybetmiş insanlar var. Evet öteki böyle yaratılı bu böyle. Bu bizi ilgilendirmiyor. O insan o tek gözlü yaşayışıyla isyan etmeden bunun bir imtihan olduğunu biliyorsa senden belki 500 kat çok daha farklı bir yerde olacak. Belki de keşke iki gözüm de olmasaydı da daha iyi bir yerlerde olsaydım diyecektir. Ve bu, biz bunu söyleyeceğiz biliyor musunuz? Ahirette birçok insan şu da başıma gelseydi, şu da olsaydı da yine sabırla ben bunlara katlansaydım, buradaki derece artsaydı diyecekmiş. Bu açıdan da değerlendirmemiz lazım. Ona bakarsanız imtihanın sadece fizikselliği değil, Parası olan da olmayan da bir adaletsizlik varmış gibi görünüyor. Elin adamına bak ya falan bu böyle yaşıyor biz böyle yaşıyoruz. Bunlar sığ tartışmalar. İmtihan herkes için var. Bugün şu sözleri dinleyen siz kardeşlerimizin olduğu gibi dinlemeyen milyarlarca insanın da imtihanı var. Ha bazıları farkında bazıları değil. Unutmayalım. Bizim başımıza gelecek olan her şey ezelde yani daha biz dünyaya gelmeden önce kayıt altına alınmıştır. Lehvi Mahfuz'da. Ben doğduktan sonra akıl bali oldum ve sorumluluğum başladı. Hayırı mı seçtim şerrimi seçtim? Günahlar çok lezzetli gelip tevbe etmeden devam ettim yoksa fa farklı bir yol mu denedim? A B C D E F G şıkları var. Bu şıklardan bu yollardan hangisini seçtim diyelim, hepsi bir yol olsun. A şıkkını mı seçtim? Onu seçeceğimi biliyordu Allahu Teala. O şıktan sonra şunu mu yapacaktım? Bunu mu yapacaktım? Bunların hepsini biliyordu. Milyarlarca trilyonlarca bilemiyoruz ne kadar yarattıysa. Zaten böyle olduğu için Allah Celle Celaluhu. Biz şimdi zatının Celle Celaluhu, haşa, sümme haşa, gücüne sınırlamalar koyamayız ki, o sınır bende var, sende var, Ahmet'te var. Bugün sınırsız güce sahip olduğunu düşündüğümüz, Amerika Birleşik Devletleri, Rusya, Çin, bakmayın siz, hepsinin bir sınırı var, hepsinin bir zamanı var. Kainat kurulduğundan beri devam eden bir ülke yok. Hayatına devam edememiş. O yıkılmış, onu o yenmiş, o onu onun belasıyla yenmiş. O ona musallat kılınmış. Bak ülkelerde bile bilmem kaç trilyon dolarlık bizim işte silah ambargomuz var bilmem ne. Geç sen bunları. Bunları bir geç. Allahu Teala'nın sınırı yoktur. O yüzden... Zatını Celle celalu iyi bir şekilde bilmemiz gerekmektedir. Her şeyi bilecek kudreti olduğunu, bizim bilmediğimiz her şeyi sadece kendisinin yarattığını, bunları bilmek her Müslümana farzdır arkadaşlar. Zati, subuti sıfatlarını özellikle. Kardeşlerim, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, Ameller niyetlere göredir buyurmuştur. Duydunuz değil mi daha önce bunu? Defalarca. Ameller niyetlere göre. Peki nedir acaba bu? Niyetin temizse iyilik yapmak için, hayır işlemek için hareket ediyorsan yaptıklarını sadece Allahu Teala'nın rızasına kazanabilir miyim düşüncesiyle samimi olarak yapıyorsan Allah-u Teala'nın rızasına eriyorsun. Tebrik ederim. Kardeşlerim, Allah Celle Celalu bunu toparlayalım çok kritik bir konu olduğu için, Allah hem hayır yarattı, hem şer yani kötüyü yarattı, insanın kaderini de ameline ve niyetine bağlı kıldı. Sen yaptığın şeyleri, Niyetinle sahipleniyorsun ve bundan sorumlu tutuluyorsun. Beni kandırabilirsin, ben seni kandırabilirim. Kandıramayacağımız tek zat Allah Celle Celaluhu zaten bizi imtihan edecek. Kur'an-ı Kerim'de hayır ve şer ile alakalı vurgular var. Onları da tek bir solukta sizlerle paylaşmak istiyorum. Bir hafızamıza nakşedelim, beyin jimnaz olsun. Nahl suresi 53 ve 54. ayetler, Fetih suresi 11, Beled suresi 7 ve 9 ve Enbiya suresi 101. ayetler. Nimet olarak size ulaşan ne varsa, Allah'tandır. Sonra size bir zarar dokunduğu zamanda, yalnız O'na yalvarırsınız. Sonra da, Sizden o zararı giderdiğinde, içinizden bir zümre hemen Rablerine ortak koşarlar. Bedevilerden geri kalmış olanlar sana diyecekler ki: Mallarımız ve ailelerimiz bizi alı koydu. Allah'tan bizim bağışlanmamızı dile. Onlar kalplerinde olmayanı dilleriyle söylerler. De ki.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 ...nefsini arındıran kurtuluşa erişmiştir. Şüphesiz kendileri için tarafımızdan en güzel mükafat hazırlanmış olanlar var ya... ...işte bunlar cehennemden uzaklaştırılmışlardır. Bazen kendimiz için çok istediğimiz bir şeyin olmadığına... ...üzülürüz ve bunu abartırız. Ama nereden biliriz ki o şey... Bizim için çok hayırlı veya başkaları için de öyle. Biz hep hayırlı olan isteyelim. Efendim adamın bir tanesi erkek evladı olmadığı için sağa gitmiş sola gitmiş ne yapmam lazım erkek evladı için onu denemiş bunu denemiş kulaktan dolma bilgilerle ı -ı, her türlü yere gitmiş olmamış. Bir gün demişler ki falan yerde bir türbe var. Orada demiş Allah'a kırk gün ibadet et ve o zatın hürmetine Allah'tan istersen duan kabul edilir. Peki demiş adam, her şeyi deniyor çünkü. Gitmiş tek tek yapmış. Allahu u Teala da o kimsenin dualarını kabul buyurmuş ve bir yıl sonra bir erkek çocuğu vermiş. Mesele bununla bitmiyor aradan yıllar geçmiş çocuk koca bir delikanlı olmuş. Bir gün arkadaşlarıyla bir yerde sohbet ederken delikanlının babası onların sohbetlerini gayri ihtiyari olarak dinlemiş yani kulak misafiri olmuş. Delikanlının arkadaşları şöyle demişler. Falan yerde bir türbe varmış. Orada kırk gün ibadet edenin duasını Allah kabul ediyormuş deyince, Genç delikanlı arkadaşlarına, O dediğiniz yer nerede yakın mı? Evet evet yakın demişler. Ya demiş, ben de babamın bir an önce ölmesi için, Servetine konmak için dua edeceğim. O yeri bana gösterin demiş. Yan tarafta bunları duyan oğlu, o zaman anlamış. Allah'tan her şeyin hayırlısını istemenin daha doğru olduğunu. Bazen iş işten geçer. Allah Celle Celaluhu hakkımızda hayırlı olanı nasip buyursun. Hayırsız olanları kalbimize de hissettirsin ve biz de onları seçmeyelim. Evleneceğimiz zaman da böyle biriyle ortaklık yapacağız, iş kuracağız, o zaman da kalbimize gelsin. Ben de bir soğukluk oldu ya falan. Amin. Vaktimiz ne kadar var bilemiyorum ama bir de aklıma pislik böceğiyle alakalı bir kıssa geldi. Bilemiyoruz biz neyin ne olduğunu ya onunla alakalı. Bu pislik böceklerini bilirsiniz. O pisliği alırlar, yuvarlar, yuvarlar, yuvarlar böyle kendisinin bazen boyutu kadar olur. Böyle bir yaratık. Piste bir kokusu vardır. Bir gün adamın birisi bunu görmüş. Tren raylarının üzerinde gülmeye başlamış. Ya demiş bu ne kadar çirkin bir yaratık ya ne kadar pis kokan bir yaratık. Bunu Allah demiş Celle Celaluhu niye yaratmış ki yani? Aradan zaman geçmiş. Adamın yüzünde, alnına yakın bir yerde kocaman bir çıban çıkmış. O zamanın doktorlarına gitmiş. Nereye başvurduysa o ona dem göndermiş, o ona. Neredeyse iki sene geçmiş. Kimse bir derman bulamıyor. Tabipler krem veriyorlar, sıvılar veriyorlar. Eh, olmuyor. Çıban artık kocaman bir yara haline gelmiş. Bir gün sokakta dolaşırken yüzündeki yara bir adamın dikkatini çekmiş. Ayaküstü sohbetten sonra adam sana demiş Allah'ın izniyle bir şey söyleyeceğim. Yardım edebilirim. Aa demiş ciddi misin ben iki yıldır hiçbir tedavi denemedim bir şey kalmadı ama çaresini bulamadım. Biliyorum demiş inşallah. Her ne kadar... İnanmadıysa da o adama Allah'tan umut kesilmez diyerek kabul etmiş. Peki demiş ne lazım bana söyle. Ne yapmam lazım? Adam demiş ki bana bir pislik böceği getirmen lazım. Hem o adam o yarası olan alındaki adam. Hem de etrafındakiler kahkahayla gülmeye başlamışlar. Fakat adam hasta. Bir dakika ya demiş. Sen pislik böceği mi dedin? Evet. Arkadaşlarına demiş, ne olur yardım edin. Bulun. Aramışlar, taramışlar, neyse. Bir yerde bulmuşlar onu. Koşa koşa gelmişler. Böceğin, böceğin bir parçasını yakmış adam. O yanan parçası, zaten böcek ölü. Onun yanan bir parçasını... Kanadını diyelim, şöyle ufalamış, yaranın üzerine serpmiş. Kapatmışlar orayı böyle bir şeyle bezle. Ertesi gün demiş inşallah iyilecek. Ana bir bakıyorlar, ertesi gün gerçekten de iyileşti. Yara kapanmaya başlamış yani. Adam ne demiş o hasta olan? Ey kardeşlerim, ben bir hata yaptım. Aman siz yapmayın. Unutmayın, Allahu Teala'nın yaratıklarının yarattığı ne varsa, yaratılışında bir hikmet vardır. Bir derde bir devası vardır. Velev ki bir pislik böceği olsa dahi aman dikkat edin demiş. Neler hangi durumlar oluyor değil mi? Kardeşlerim, Allahu Teala'ya inanıyoruz. Bunu iddia ediyoruz. Bundan eminiz elhamdülillah. Bunun tabi gerekleri var. O gereklerden bir tanesi şöyle diyelim, daha kolay olsun. Elektrik veya su, doğalgaz aboneliğiniz için sizden bazı evraklar isterler. İman için de bazı evraklar vardır. Sadece dilde inandım demekle olmuyor. Kur'an'ın şurası inanıyor, inanıyorum, burasını inanmıyorum. Kur'an'a inanıyorum. Ama Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme inanmıyorum demekle de olmaz. Şartnameler vardır. İman ve İslam'ın şartları vardır. İşte o şartlardan bir tanesi de Allah'ın takdirine rıza göstermektir. İnanmanın bir şartıdır bu. Bizim için en hayırlısını bilen odur Celle Celaluhu. Evet zaman zaman hüzünleniriz ama bu genelimize sirayet etmez Sabrı biliriz, her ne kadar bunu uygulayamasak da. Ve sabrın sonunun selamet olduğunu biliriz. Bir denenme sürecinden geçtiğimizi düşünürüz. Her tavrımız, her sözümüz, her bakışımız, cebimizden her çıkan kayıt altındadır biliriz. Ve bunlar bizim yüzümüze vurulacaktır. İyi ve kötü tüm haller, küçük küçük milimetrik hesaplar, hepsi kaydedilecektir, biliriz. Çok affedersiniz, birinin yüzüne tükürdüğümüzde de, yere tükürdüğümüzde de, bunun hesabını vereceğimiz gibi, araç kullanırken, sola doğru dönece, sinyal vermeden, diğer insanları rahatsız ederek, onların hayatını tehlikeye atarak dönmenin de hesabını vereceğimizi bilmiyoruz. Sadece zinadan, içkiden, yalandan, gıybetten, hırsızlıktan sorguya çekileceğimizi zannediyoruz. Bilmiyoruz ki birinin arkasından konuştuk, gıybet ettik, onun etini yedik gibi oldu ve ne yazık ki zina ile eşdeğer bir günahı işledik. Cehennem odunu olacağımız Allah korusun, o gıybeti küçük gördük, bilmiyoruz. O yüzden elimizde olanlara bakıp, Şükretmek, mutlu olmaya çalışmak, başkalarının mutluluğu, başkalarının başarısıyla ilgilenmemek lazım. Kendi hayatımızın güzelliğini, bize verilen nimetleri görmek lazım. Kardeşlerim, Mesnevi yani Mevlana Kuddisesi Ruhu'nun eserinde yazıyor, ondan çok küçük bir kıssa nakletmek istiyorum. Diyor ki, Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, yücelerden ezan sesini duydu. Abdest tazelemek üzere su istedi. O soğuk suyla elini, mübarek yüzünü yıkadı. Ayaklarını da yıkayıp, pabuçlarını giymek üzereyken, bir kuş geldi, kartal gibi, kocaman bir kuş, gelip, Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin diyor, pabucunun bir tekini aldı kaçtı. Kuş öyle bir hızla havalandı ki, pabucu tersine çevirdi. Herkes kızgın ve şaşkın bakıyor. Bir de baktılar ki, o ters çevrilen pabucun içinden kara bir yılan düştü. Küçük ama zehirli. Ha anladılar ki, bu hareketiyle, Peygamber'e sallallahu aleyhi ve sellem iyilik etmek istemiş ve Allahu Teala'nın inayetine sebep olmuş. Kuş sonra pabucu getirmiş, sanki buyurun efendim der gibi önüne koymuş. Yani adeta bu küstahlığı zoraki yaptım. Yoksa benim de edep ağacından bir dal cihazım var. Hani ben de haddimce edep erkan nedir bilirim demek istedi o kuş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şükretti ve dedi ki biz bunu cefa sanıyorduk halbuki vefanın da kendisiymiş. Pabucumu kaptın aklım karıştı. Seni sen beni gamdan kurtarıyormuşsun bense gama düşmüştüm. Allah bize bütün gayıpları gösterdi ama o sırada gönlüm kendimle meşguldü. Kuş da dedi ki sen gafil olmazsın. Bu senden uzak. Benim gaybı görmem de sendeki bilginin aksinden. Havadayken pabucun içindeki yılanı görmeme kendimden değil, senden aksetti bu bana dedi. Nurlu kişinin aksi de zaten aydındır. Zulmette kalanın aksi ise baştan başa külhan kesilir. Allahu Teala kulunun aksi tamamıyla nurdur. Yabancının aksi ise tamamıyla kördür. Ve diyor ki, ey can, herkesin aksi nedir, bunu iyi bil. Ve sonra dilediğin kişinin yanında otur. Ve ibret al. Kötü bir işe düşünce, aklını başına devşir. Ümitsizliğe düşme, hüsnü zanda bulun. Başkaları, o olaydan korkup sapsarı kesilse bile... Sen aldırış etme. Fayda zamanında da, ziyan zamanında da gül gibi tebessüm et. Gülün yapraklarını birer birer koparsan da yine gülmeyi bırakmaz. Yine sokup gamlanmaz. Bir dikenden niçin gama düşeyim? Zaten bu gülmeyi diken yüzünden buldum der. Takdir yüzünden kaybettiğin şeyler muhakkak senden belayı giderir. Sen bunu böyle bil der. Sıkıntı zamanı gönülde neşe ve ferah bulmak. Allahu Teala'nın verdiği mihnet ve cefayı da peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem pabucunu kapan kuş say dostum demiş. Kudisi sesiro. Allahu Teala'dan niyazımız bize hayır versin. Şer olan neyse, onu anlayabilecek, muhakama edecek zeka buyursun bizlere. İyilerle karşılaştırsın cümlemizi, kötülüğü kötü olarak bildirsin ve ondan uzak eylesin cümlemizi. Son nefeste iman ile, hüsnü ü şehadetle ve kul haklarından helalleşerek kurtulmuş veya tövbe ederek kurtuluşu ermiş, kullarından eğleyerek. İmanla çene kapyanlardan eylesin. Amin. Amin. Amin. Velhamdülillahi Rabbil alemin. Ve sallallahu ala seyirle Muhammed ve nebiyyü